1226 numaralı konu, İbni Mesud'un, mescidin direkleri arkasında namaz kılmaktan hoşlanmaması, kendi kendime, küfe mescidinin her direğinin arkasında iki rekat namaz kılayım dedim, ben namaz kılarken İbni Mesud içeri girdi, onun yanına bu meseleyi sormak için gittim, fakat benden önce birisi ona benim durumumu sordu, İbni Mesud, eğer bu adam, Allah'ın mescidin ona en yakın direğinin yanında olduğunu bilse, namazlarını orada kılar ve bir adım bile öteye geçmezdi, dedi.